Büyükada Rum Yetimhanesi, İstanbul Büyük Büyükada'nın Manastır Tepesindedir. Bu tepenin ismi, eski adıyla Yunanca İsa anlamına gelen Hristos Tepesidir. Bina 1898-1899 yılları arasında bir Fransız şirketi tarafından otel olarak inşa edilmiştir. Binanın mimarı, dönemin ünlü mimarlarından Alejandro Valauri'dir. Yapı günümüzde boş olmakla birlikte Rum Ortodoks Patrikhanesinin kontrolü altında bulunmaktaydı. Dünyanın en büyük ahşap binası olduğu iddia edilmektedir. Dünyanın ilk çok katlı ahşap yapısıdır. Ülkemizdeki mimarlar mimarlık ile milli kimlik arasındaki bağı genel olarak reddederken, bir yabancı mimar Ali Andre Wallauri kültürümüze saygı göstermiş ve İstanbul'daki diğer eserleri gibi bu yapıda da geleneksel mimarimiz unsurlarını ve geleneksel yapı malzememiz olan ahşabı kullanmıştır. Bu heybetli yapı Principo Palace adı altında otel olarak işletilmek üzere tasarlanır ve inşa edilir. Fakat devrin yönetiminden gerekli iznin alınmaması üzerine, bina el değiştirir ve Eleni Zarifi adlı bir Rum kadın tarafından satın alınır Rum yetimhanesi o tarihe kadar Kuledeki balıklı Rum hastanesinde işlevini sürdürmektedir. Yetimhane 1902 yılında bu binaya, büyük adaya taşınır. Yapının kullanım amacı zaman içinde değişir. Binayahı dünya savaşı yıllarında kuleli askeri mektebi yerleşir. Daha sonra ise işgal kuvvetleri tarafından adaya yollanan Rum göçmenlerini barındırır. Yetimhane daha sonra heybeli adaya nakledilir ve bu bina da 1960'lı yıllarda kapatılır. O tarihte boşaltılan bina günümüzde hala boş durmakta, dolayısıyla çok bakımsız ve gitgide çürümektedir. Görkemli ve etkileyici bir mimariye sahip olan büyükada Rum yetimhanesi ahşap karkas sistemde inşa edilmiş. Yapı, yan bölümlerinde 6, diğer bölümlerinde 5 katlı. Binanın heybetine rağmen cephe mimarisi olabildiğince sade tasarlanmış. Birbiri üzerine tekrarlanan çıkmalar ile cephelere hareketlilik getirilmeye çalışılmış. Tiyatro salonundaki iç mekan ahşap süsleme detaylarına karşılık, diğer iç mekanlarda sade bir mimari hakim. Büyük Adanın tepesine bakıldığında hemen göze çarpan Büyük Ada Rum Yetimhanesi bahçesinde önceleri idare binası olarak inşa edilen, daha sonraları ise ilkokul olarak kullanılan bir yapıyla birlikte harabe bile olsa hala ayaktadır.